Ey peygamber hanımlarına de ki eğer dünya hayatını ve onun süsünü istiyorsanız gelin size müta vereyim ve sizi güzelce bırakayım.